785, numaralı konu, Hz. Ömer'in güzel ahlakı amcam Hidaş, Allah Resulünden, içinde yemek yediği çanağı istedi, bu çanak bizim yanımızdaydı. Hz. Ömer halife iken zaman zaman gelir, bu çanağı çıkarmamızı isterdi, biz de onu çıkarırdık, onu zemzem suyu ile doldurur, başına ve yüzüne döker, giderdi, sonra evimize bir hırsız girdi, bazı eşyalarımızla beraber o çanağı da çalıp götürdü, çanak çalındıktan sonra Hazreti Ömer bize geldi, çanağın çıkartılmasını istedi, ey müminlerin emiri, o çanak bizim diğer eşyalarımızla birlikte çalınmıştır, dedik, Hazreti Ömer, biz, Ömer'in kızıp, hırsıza ver yansın edeceğini bekledik. Derken, o sadece hayret, Hazreti Peygamberin çanağını bile çalmış dedi.